kalem suresi 34 nun kalemi ve onların satır satır yazıp söylediklerini efsaneleştirdiklerini kanıt gösteriyorum ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun yani gizli güçlerle desteklenen deli bir kişi değilsin ve kesinlikle senin için minnete bulaşmamış çok mal var ve kesinlikle sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Necm 5 Artık yakında hak dinden çıkarak kendini ateşe atmış olan hanginizmiş göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbindir yolundan sapanı en iyi bilen. Yine odur kılavuzlanarak doğru yola ermiş olanları en iyi bilen. O halde ahiret gününü yalanlayan o kişilere itaat etme. Onlar arzu ettiler ki sen onlara yağ çekesin, onlar da hemen sana yağ çeksinler. Çok yemin eden, aşağılık, alaycı, gammaz, arkadan çekiştiren, ara bozucu, kovuculuk için gezip duran, mal ve oğulları var diye hayrı engelleyen, saldırgan, Günaha batmış, kaba, obur, sonra da kötülükle damgalı şu asalakların hiçbirine itaat etme. Ahireti yalanlayan o kişi, ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, daha öncekilerin masalları dedi. Yakında biz onun burnunu sürteceğiz. Necm Şüphesiz biz, o çiftlik sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara bela vereceğiz. Hani onlar sabah olunca kesinlikle çiftliğin ürünlerini devşireceklerine yemin etmişlerdi. Bir istisna da yapmıyorlardı. Ama onlar uyurken Rabbin tarafından bir tayfun çiftliğin üzerinden dolaşı verdi. Sabaha çiftlik biçilmiş, devşirilmiş gibi olu verdi. Sabahladıkları vakit birbirlerine seslendiler. Haydi değiştirecekseniz sabahleyin erkence gidin dediler. Hemen yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün aranıza bir yoksul sokulmasın. Sadece engelleme gücüne sahip şiddete güçleri yeten bir tavırla erkenden gittiler. Ama çiftliği gördüklerinde, biz şüphesiz, biz şaşırmışız, yanlış yere gelmişiz. Yo yo biz yoksun bırakılmışız, Allah bizi cezalandırmış dediler. En hayırlı olanları, ben size Allah'ı noksanlıklardan arındırmıyor musunuz dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbimiz seni tenzih ederiz. Doğrusu Bizler yanlış kendi zararlarına iş yapan haksız davranan kimselermişiz dediler sonra döndüler birbirlerini kınıyorlardı Yazıklar olsun bizlere Bizler gerçekten kendini firavun gibi gören azgınlarmışız Umarız ki rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir Gerçekten biz bütün ümidimizi Rabbimize çeviriyoruz Dünyadaki azap işte böyledir Elbette ahiret azabı Daha büyüktür Keşke bilenlerden olsalardı Necm 7 Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına Girmiş kişiler için Rableri yanında Nimetleri bol cennetler vardır Ya artık Müslümanları günahkarlar gibi yapar mıyız? Necim 8 Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa içinde ders aldığınız şeyler... ...siz bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz... ...o kesinlikle sizin olacak garantisi verilmiş olan... ...size ait bir yazılı belge mi var? Ya da size karşı... Kıyamet gününe kadar sürecek, siz her ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler, taahhütler, üstlenmeler mi var? Sor bakalım ahireti yalanlayan o kişilere, içlerinden böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler, eğer doğrulardan iseler. Gerçeğin bütün çıplaklığıyla ortaya konulup işin büyümeye başladığı, işin ciddileştiği ve boyun eğip teslim olmaya davet edildikleri gün artık güçleri yetmez. Gözleri yere eğilmiş, kendilerini bir horluk, düşkünlük sarmış bulunur. Oysa onlar sağ salim iken de boyun eğip teslim olmaya davet ediliyorlardı. Necim 9 O halde bu sözü Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilmedikleri yerden yakalayacağız. Ve ben onlara mühlet veririm, süre tanırım. Çünkü benim planım zordur, sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır borç altında mı yazılıyorlar? Yoksa görmedikleri, bilmedikleri şeyler, gelecekte olacak olaylar yanlarında da onu onlar mı yazıyorlar? Öyleyse Rabbinin kararı için sabret. Bunalan kişi gibi olma. Hani o bir kez aşırı bunaldığında Rabbine seslenmişti. Eğer Rabbinden ona bir iyilik ulaşmasaydı, kınanmış bir durumda boş bir yere atılacaktı. Ancak Rabbi onu seçti. Sonra da iyilerden biri yaptı. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, o övdü Kur'an'ı işittikleri zaman az daha seni bakışlarıyla, Gerçekten devirecekler, sana yiyeceklermiş gibi bakacaklar ve o şüphesiz bir delidir, gizli güçlerin desteklediği biridir diyecekler. Halbuki Kur'an bütün alemler için bir öğütten başka bir şey değildir.